sevdiği insanların sevgisini ve sevdiği amellerin sevgisini versin. Allah subhanahu ve teala kimi yüzlerin ağaracağı bir yerde kimi yüzlerin de kararacağı bir yerde yüzleri ağıran samimi Müslümanlardan eylesin. Unutmayalım ki her gelişin bir dönüşü vardır. İnsanoğlunun dönüşü de rabbinadır Kim Rabbına dönüşü severse ona kavuşmayı severse o da kendisine kavuşmayı seveni sever. Kim Rabbından gafil olmaz onu zikrederse Allah da onu daha hayırlı topluluklarda zikreder. Kim Rabbını unutur sırt dönerse Allah da onu unutur sırt döner. Allah azze ve celle kendisini hakkıyla zikreden, hakkıyla ona kulluk edenlerden eylesin kardeşlerim. Geçen hafta hicret konusunu işledik. Dedik ki bunun ikiz kardeşi ikinci ayağı nedir? Cihat dersi. Hicret ve cihat diğer İslam'ın konuları neyse aynı önemi taşıyan Meselelerden bir tanesidir. Bir fark cihattan üstün hiçbir amel yoktur. Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihattan üstün bir amel ben bilmiyorumdur. Ben bilmiyorum. Bu da gösteriyor ki cihat İslam'ın konuların içinde en önemli konulardan çok çok dikkat edilmesi gereken meselelerdendir. Nasıl ki namazın, orucun, hacın, rukunleri, menasikı varsa hacın da rukunleri, mertebeleri, fazileti e, ve yapılmadığında uzak durulduğunda benimsenmediğinde Müslümanların alacağı isimler ve başlarına gelen bela ve musibetler vardır. Bugün sizlere öz olarak e, bazı meselelerin üzerinde duracağım. Tabii ki anlattığımız konular çok çok teferruatlı olması hasebiyle bir meselesini bile anlatmaya kalksak şu bir saatimizin yetmesi mümkün değil. O yüzden hep özün özü dediğimiz kısımlarda durarak yapıyoruz. Sizler bunu Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde bu konulara bakarak araştırırsanız çok çok daha geniş detayına ne yaparsınız, ulaşabilirsiniz. Veyahut nasıl abdest kitabı, namaz kitabı, oruç kitabı, haç kitabı varsa muhakkak cihadı da ne vardır? Cihat kitapları hasreten vardır. Hasreten alıp okumanızı tavsiye ederim kardeşlerim. Cihadın en özlü tarifi şudur. Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etmektir. Cümlemi tekrarlıyorum. Allah'ın sevdiğinin zuhuru sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etmektir. Bunun iki merhalesi vardır. Birincisi bedende ikincisi ise yaşadığın topraklarda ve ötesinde. Allah'ın sevdiğinin zuhuru sende ne kadar nüfuz etmiş sevmediği ne kadar var? Önce kendi nefsinde bunu ne yapma benimsemek zorundasın. Cihat dediğimizde çok geniş dalları olması hasebiyle davetinden tutun, kitap neşriyatından tutun, basından tutun ve en son merhalete kıtal dediğimiz savaş babına kadar hepsi cihat dediğimiz o Babı ne yapar? İçine giren meselelerdendir. Ama Allah e, Ehl-i Sünnet'e rahmet etsin. En özlü tarif olarak cihadı Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etmek demiştir. Allah onlardan razı olsun. İşte bu Allah yolunda cihatta, yeryüzünün doğusunda batısında Allah kelimesini yüceltmek için cihad eden herkese e, her Müslümanın Allah Azze ve Celle'nin isminin yücelmesi dininin yücelmesi için çaba ve gayret sarf etmesi gerekir ki nerede olursa olsun bir Müslüman dinin üstün gelmesi için çaba ve gayret sarf etmesi gerekir. Ve nerede olursa olsun bir Müslümanın her nerede Allah kelimesinin yücelmesi için birisi çaba gayret sarf ediyorsa her Müslümanın ya canınla ya malınla ya da duasıyla o Müslümana destek olması gerekir. Çünkü Rabbimiz ve Teala Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve öldürülürler. İşte bu Tevrat İncil ve Kur'an'da hak bir vaattir. Kim Allah'ın Allah ile onun ahdine sahip çıkarsa onunla anlaşma yaptığınız satışınızı müjdeleyin. Bu ne kadar büyük bir kazançtır diyor Tevbe suresinin 111. ayetinde Hoş <gülüyor> geldiniz. Kardeşlerim cihat sözlük anlamıyla söz ve fiil olarak elden gelen çaba ve gayretlidir. Ve cihadın şere anlamıyla kafirler, bagiler, mürtetler ile savaşırken Müslümanların ortaya koyduğu çaba ve gayretin genel adıdır. Ve Müslümanlardan bu görevi bir grup yerine getiriyorsa bir gruptan bunu yapar düşer. Allah Azze ve Celle müminlerden topluca cihada çıkmasalar ya bir grup Tevbe 122'de. Ne yapacaklar? Onlar harpten geldiğinde onlara dinlerini öğretsinler, Allah'ın ahkamını öğretsinler diyor. Yani cihat umumen topyekun, ne zaman farzdır? Bütün Müslümanlar kafirler Müslümanlara topluca hücum eder. Artık hiçbir şeyin güvencesi kalmaz. Herkes ne yapar? Topluca savaşa çıkmak zorundadır. Evet. Demek ki müminlerden bir grup cihada çıktığında e, Müslümanlardan bir gruptan ne yapıyor? Düşüyor. Bu da cihadı farz-ı kifaye durumuna düşürmüştür. Cihad 3 durumda farz-ı ayındır kardeşlerim. Mükellef bir Müslüman cephede olur da İslam ordusu ile küfür ordusunun safları birbirine girmiş savaş başlarsa Enfal 45'te Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ne yapın tabanları yağlamayın sebat edin diyor sebat edin biliyorsunuz kıyamet alametleriyle alakalı derslerde işledik öyle günler gelecek ki belki ensemizde artık şu savaşı bu savaşı olmayacak ne savaşı olacak iman ve küfür savaşı olacak ve müslümanlar bir tek bayrak altında toplanacak bu da Allah'ın mehdisi bayrağının altında küfür de Allah'ın düşmanı olan Mesih-i Deccal dediğimiz kafirin bayrağı altında toplanacak. Ve Müslüman ordusuyla kafirlerin ordusu ne yapacak? Karşı karşıya gelecek. Akşama iki ordudan da hiç kimse ne yapmayacak? Kalmayacak. Ertesi günü yine ertesi günü yine aylarca böyle savaş ne yapacak? Devam edecek ve kandan nehirler akacaktır. İşte buradaki savaşta hiç kimsenin mazereti yok arkadaşlar. Herkes o savaşa ne yapacak, katılacak. Çünkü bir yerde iman, bir yerde ne var? Küfür var. Hiç kimse olduğu yerden razı olmayacak. Katılmak zorunda. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayrılmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaştan kaçmak yedi büyük günahtan bir tanesidir diyor. İkincisi, düşman ordusu İslam beldesine girer belde halkının tümüne tecavüz ederse oradan o kafirleri çıkarmak bütün Müslümanlara nedir? Farz aydır. O beldenin insanları aciz kalırsa başka yerde yaşayan Müslümanların onlara yardım etmesi nedir? Farz aydır. Ey iman edenler yanı başınızdaki kafirlerle savaşın onlar sizde şiddet ve sertlik bulsun diyor Tevbe 123'te yine üçüncü farzı ayınsa Müslümanların imamı Müslümanları cihada davet ettiğinde gelin bayrak altında toplanın dediğinde bütün Müslümanların o emirin altında sancağın altında toplanması nedir farzdır Bunda hiç kimsenin mazereti nedir? Yoktur. Ancak şer'i mazeretlerle durabilirsin. Evet. Cihad da neymiş? Allah'ın ibadetlerinden bir ibadettir ve farzdır. Bir Müslümanın kalbiyle, dil ile, dil veya el ile yapılan cihad türlerinde mutlaka ortaya koymaya gücü ne yetiyorsa onu ne yapması? Yapması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklerle, dillerinizle, canlarınızla, mallarınızla, ellerinizle cihad edin demiştir. Evet. Allah yolunda cihadın mertebeleri vardır kardeşlerim. Birincisi, nefis ile cihad etmek gerekir. Kişi önce dininin gereklerini öğrenecek. Sonra bununla amel edecek. Çünkü amelsiz ilim insana hiçbir zaman ne yapmaz? Fayda vermez. Daha sonra da basiretli bir şekilde davette bulunacak, bilmeyene öğretecek ve bu yolda gelecek bela ve musibetlere ne yapacak? Sabredecek. Evet. Bu nefisten cihatın bir bölümü. Düşünün cihada giden birçok insanın yetiş ya prim dediğini duyuyorsunuz. Veyahut ölürken farklı farklı şeyler terennüm ettiğini ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Oraya gidene kadar hiçbir şey kendisine mani olmuyor. Ne eşi, ne çocuğu, ne ticareti, ne sevdiği şeyler ama tam canını verecek. tevhidinde ne yapıyor? Mahrum oluyor. Bir Müslümanın önce kendine dininin gereklerini ne yapması? Öğretmesi gerekir. Evet. İkincisi şeytan ile cihat. Kişi şeytanın sokuşturmaya çalıştığı şüphe ve kuruntuları savup, imanına iliştirmeyecek, şeytanın boyayarak takdim ettiği, şevf ettiği vesveseyi, her türlü kuruntuyu şöyle eliyle ne yapacak? Bir atacak. Neden atacak? Bakın kardeşlerim, iyi bir Kur'an okuyucusuysanız, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bu kitapta hiç bozulma var mı? Bunda bir şüpheniz falan Rabbimizden indiği halde bile şu kitabı okurken kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığının diyor. Bakın Rabbimiz. Yani Allah kendi kitabını bile okumamızı isterken ne diyor? Kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığının. Demek ki bu kadar tehlikeli bir düşmanımız var. Düşünün şimdi Müslümanların kardeşlikleri arasındaki her türlü olaya bakın. İnanın, şeytana kulak vermekten kaynaklanıyor. Şeytanı def hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Bir Ramazan'daki imanınızla başka zamandaki imanınız aynı mı? Aynı mı? Niye değil? Orada Allah'ın yardımı var. Şeytanların bağlandığı bir şey var. Rabbimizin de bir rahmeti var. Öyleyse kişi önce ne yapacak? Şeytanın düşmanlığını bilecek. Onun mesai saati 5-8 arası olmadığını, 25 saat mesaide olduğunu ne yapacak? Bilecek. Kişi uykuda bile ne yapıyor? Ya hulüm, ya bir şey ya da adamı ne yapıyor? İhtiram ettiriyor. Her türlü şey var. Karanlıktan korkudur, bilmem neden korkudur. Yani şeytanın boş durduğu hiçbir şey nedir? Yok. Öyleyse Müslüman buna karşı da tavrını ne yapacak? Yerli yerinde e, kullanacak. Hatta sohbetten önce kardeşlerle konuşurken Haç 52. ayette hiçbir Resul, hiçbir Nebi olmasın ki bizim indirdiğimiz ayeti Resul'un dilinden ters düz etmeye, yani dilini dolandırıp da bizim indirdiğimizin dışında bir şey konuşturmaya çalışmasın diyor. Ama Allah vahye ne yapmıştır? Korunmuştur diyor. Düşün Resul'un diline, gönderilen elçinin diline şeytan bir şeyler atmaya çalışıyorsa, bir Müslümana neler yapmaya çalışmaz. Yani düşmanınızı iyi tanıyacaksınız ve ondan korunacaksınız. Üçüncüsü, kafirlerle, münafıklarla cihat. Bunlara karşı kişi kalbi, dili, hali ve eliyle cihat edecektir. Kafirlerle cihat daha çok eliyle, münafıklarla cihatsa daha çok dililendir. Allah hepimize hayır versin. Her türlü kötü duygudan, münafıklığın şubelerinden bizleri uzak kılsın. Cidden kafirlerle savaş çok basittir. Ya ölürsün, ya da öldürülürsün. Ama münafıklarla savaş cidden çok zordur. Çünkü e, onlar kolay kolay tanınan insanlar değildir. Onlar sizin aranızdadır. Sizi gördüğümüzde sizden Karşıdakini görünce karşıdakinden gibi davranırlar ve Müslümanların içinde tamamen fitne, fucur, her şey, kendi düşünceleri, sözleri neyse veyahut giydikleri elbise onu size giydirmeden asla durulmazlar. Müslümana karşı tamamen çatal dilli, kafirlere karşı ise hiçbir şey yapmayan insanlardır. Kendileriyle bile barışık olmayan insanlardır. ...afbüyürün aynı salyası akan köpekler dolaşır ya... ...münafıklar aynı böyle salyalı köpeklerdir. Yani salyalı köpek hiç ısırmasa bile onda ne yaparsınız? Tiksinirsiniz. Münafıklar da bu kadar nedir? Tehlikelidir. Allah Azze ve Celle onlar hakkında hususi bir sure indirmiştir. Münafıkın suresi. Giysileri diyor hoşunuza gider. Konuştuğunda onlar diyor konuşmaları sizin hoşunuza gider dinlersiniz ama diyor onların içi boş cehennem kütüpleri gibidir. Diyor. Allah subhanahu ve teala bizi de neslimizi de onların şerinden korusun. Bizi de neslimizi de münafık olmaktan korusun. Amin. Ve Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın ümmetim hakkında diyor en çok korktuğun diliyle diyor mücadele eden münafıklardır diyor. Aç bir sürü kurdun diyor Suriye verdiği zarar neyse bir münafığın da diyor, cemaata verdiği zarar ondan daha kötüdür. Hiç kurdun sürüye nasıl saldırdığını bilir misiniz? Ne yaptığını? Çoban. He? Bir girer, sondan bir çıkar. Şuraya. Başka yere girmez. Şuradan ısırır, bırakır gider. Hiç sürükleyip götürmez. Sürüklese çoban köpeğe gidip tepesine çöker. Çoban da ne yapar? Bırakır. Sürüyü buar buar ne yapar? Atar tilki de kapının ağzında bekler onlar çöpe attığını getirir yer. onun için de ona tilki demişler evet dördüncüsü ise zulüm düşmanlık, bidet ve münkerat sahipleriyle cihat kişi gücü yetmezse diliyle buna da gücü yetmezse kalbiyle cihat etmelidir ee, Müslüm'ün 50 nolu rivayetini hatırlayacak olursanız Allah Resulü aleyhisselatü vesselam her peygamberin diyor bir havarisi vardır, bir ashabı vardır. Onlar ne yapar? Peygamberlerinden öğrendikleri iyiliği hayatlarına geçirir, kötülükten de ne yapar? Uzak dururlar. Onlar diyor peygamberleri öldükten sonra da insanlara iyiliği emrede, kötülükten ne yapar? Nehy ederler. Ama diyor onlardan sonra bir nesil gelir. Din de emredulmün, uğraşırlar. Ve dinde yeni yeni sünnetler ittihaz ederler yani çıkarırlar. Kim onlarla eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim onlarla diliyle mücadele ederse o da mümindir. Kim onlarla kalbiyle mücadele ederse o da mümindir diyor. Devam eden ziyadelikte Allah kendisinden razı olsun Selman'ın sözü. Eğer bu üçü yoksa birinde diyor. Ne kalpte ne dilde ne elde yaşayan bir ölü görmek isteyen o zevata baksın çünkü artık o yaşayan ölüdürdür. Yani kalpte de bir buğur yoksa diyor. evet. Allah hepimize hayır versin. Allah katında insanların en mükemmeli tüm bu aşamaları mükemmel bir surette yerine getirendir. İnsanların Allah katında en mükemmeli, en değerlisi ise gördüğü her münkeri es geçmeden düzeltmeye çalışan Allah Resulü'nün ve vesselamdır. Evet. Rabbim onun yolundan gidenlerdir. Amin. <gülüyor> Gelelim. Böyle bir tanımların akabinde cihadın e, neden yapıldığına. Fitne kalmayıp İslam yeryüzüne hakim oluncaya kadar topyekün ne yapın? Savaşın cihadın yapılış sebebi neymiş? Şirkin. Yani fitne dediğimizde en büyük fitne nedir? Şirktir. Sonra bidat, sonra diğerleri gelir. Allah Azze ve Celle bizlere fitne yani şirk kalmayıp din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Eğer küfre son verirlerse onları bırakın şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını en iyi görendir diyor enfal 39'da bakın bu ayetin ışığında cihadın amacı şöyle özetlenir birincisi Allah'ın kelimesinin yücelmesi için yukarıdaki ayette fitne lafzı şirkin bütün çeşitlerini kapsar cihadın birinci amacı şirki yeryüzünden silmek tamamen ki Allah Resulü ve Selam, Yaşadığı ortamda bunun çabasına, gayretine ne yapmıştır? Girmiştir. Hicret etmiş, devletini kurmuş ve hiçbir seriyeden geri ne yapmamış? Kalmamıştır. Ve benim rızkım, kılıcımın veyahut mızrağımın gölgesinde, ucunda demiştir. Maalesef Müslümanlar, biraz sonra değineceğim konuda, cihadı unutmuş, başka şeylere düşmüş, Kafirler bizden ganimet alır hale gelmiştir. Maalesef. Evet. Cihadın bir çeşidi ise mazlumlara yardım etmektir. Onu da geçen haftaki gördüğümüz ayette erkek kadın ve çocuklardan oluşan zayıf kimseler Rabbimiz ehli zalim olan bu ülkeden bizi çıkar derken size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz diyor ayet, ayet kerimede. Üçüncüsü ise düşmanları püskürtmek ve İslam'ı korumak için Allah Azze ve Celle Bakara 194'te sizinle savaşanlarla siz de savaşın ve onları ne yapın? Püskürtün diyor. Evet. Cihadın amacı böyledir. Bir şek veyahut bidat yeryüzünden kalkana kadar saldırı varsa tene kadar kelime-i tevhidin yücelmesi için veyahut mustazaf dediğimiz insanları korunması için. Düşmanlarla cihadın türleri vardır kardeşlerim. Birincisi kafirlerle, münafıklarla mürtetlerle cihattır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında örneklerini bunun bolca ne yapıyoruz? Görüyoruz. Mekke'de münafık var mıydı? Yoksa Mekke'de münafık yoktu. Evet, çünkü de, imanı derlemişlerdi. Çünkü orada çile vardı. İmtihan vardı. E vardı e saf, temiz e insanlar vardı. Arınıyordu. E Neden münafık yoktu? İman müthündü. Çünkü işkence Kardeşim vardı. Bütüncü. Çünkü çile vardı. Çünkü Müslümanlar iman ettiğinde işkenceye maruz kalıyordu. Zulüm, var. Var. zulüm vardı. De, zordu de, yani iman orada neydi? Çok zordu. Medine'de münafıklar var mıydı? Çoktu. çoktu. Neden çoktu? Orada rahatlık vardı. Orada işkence yoktu. Orada zulüm yoktu. Bir devlet vardı ve sevdiği insanlar veyahut ticareti o iman eden insanların arasındaydı veyahut eşi vardı, çocuğu vardı. Bir şekilde oradaki e, konumunu kaybetmek ne yapmıyordu? İstemiyordu. Evet. Müslümanlar tarih boyunca kafirlerden çekmiştir münafıklardan. münafıklardan çekmiştir. Evet. Maalesef en çok çektiğimiz nedir münafıklardan? Çünkü ben de sizdenim. Dedemi iş karışıyor. Daha önceki sohbetlerde münafığın tanımını yapmıştım. Yeni arkadaşlar var. Tekrar gelen rivayeti anlatayım. Üç kişiden bahsediyoruz. Üç kişi yolculuğa çıkıyor. Beraber gide gele bir nehrin kenarına geliyorlar. Nehir azgın akıyor. Bir tanesi atlıyor, geçiyor karşıya. İkincisi peşinden atlıyor. Yarıya doğru gelince bu yandaki diyor ki geri döndü. Su çok azgın akıyor. Seni alır götürür. Karşıdaki diyor ki bak ben geçtim. Götürseydi Beni götürürdü, adam bu yanıya dönüyor, o çağırıyor, o yanıya dönüyor, bu yanıya derken yoruluyor ve nehrin sularına kapılıp gidiyor. Geçen müminin misali, geçmeyen kafirin misali, atlayıp bir oraya bir oraya gidip yorulup iki tarafa da yarı olmayan münafığın misalidir. Evet. Rabbim bize ve neslimize hayır ihsan etsin kardeşlerim. İkinci türse e, mürtetler dedik. Mürtet kimdi? İman edip de dinden ifda eden rıtted dediğimiz. E, Allah inşallah biz Müslümanlara tekrar İslamı ve devleti nasip eder de ridde savaşlarını bizlere göstermez. O da çok e, ayrı bir dal, çok tehlikeli bir şey. Sevdiğin bir kardeşin. Belki gönül vermiş ki vahiy katiplerinden bile dinden dönüp de mürtet duruma düşenler vardı. E dinden dönünce onun hükmü nedir? Bir dahaki derste göreceğiz. Öldürme. Malı ganimet zor bir olay. Gerçekten. Onun için de zor bir olay. Ama hani derler ya şeriatın kestiği parmak acımaz. Ama lafta derler. Dik de olayları da zor olaylardan bir tanesi. İkincisi cihadın türleri İslami hükümleri uygulayan yöneticilere baş kaldıran bagiler ve taşkınlık yapanlarla cihat ki bu da Hucurat suresinin 10. ayetinde müminler kardeştir diyor. Eğer birbirlerine saldırırlarsa kılıç vururlarsa onlara hakka dönene kadar siz de ne yapın? Savaşın. Daha sonra ise aralarını adaletten bulun diyor. Burada da İslami hükümleri uygulayıp da olur, kabul etmez, bagi duruma düşerse orada birbirleriyle harp etmek nedir? Caizdir ama hakka döndüklerinde bir daha lehde bir şey ne yapılmaz? Aranmaz. Yine dini, canı, aile ve malı savunmak için yapılan cihat ki, a.s.m. malı için öldürülen şehittir, ailesi için öldürülen şehittir, dini için öldürülen şehittir, kanı için öldürülen yani kendini korurken ''Öldürülen şehittir'' diyor Nesli'ye gelen rivayetler. Evet. Cihadın faziletiyle alakalı o kadar çok nas var ki kardeşler, ben sizlere birer madde olarak şöyle almayı uygun gördüm. Sizler açıp okuyup daha geniş geniş bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz ki belki de benden daha bilgilisiniz. Bunların en başında Allah yolunda nöbet tutmak ki Allah Resulü ve Vesselam geceli gündüzlü bir günlük nöbet bir aylık nafile oruç ve namazdan daha hayırlıdır. Yani nafile sahib üstünde gelen ifadede. Bir günlük nöbet bir ay boyunca nafile oruç tutan ve namaz kılan insanın yaptığı amelden daha nedir? Hayırlıdır. Diyorum. Gözcülük yapmak Yine Ali sallallahu aleyhi ve selam iki göze diyor ateş dokunmayacak. Allah korkusundan ağlayan gözle Allah yolunda uykusuz kalarak gözcülük yapan göze diyor. E evet, bunu da imam e, Termezî sahih olarak naklediyor. Allah yolunda gece gündüz yürümek meselesinde ise Ali sallallahu aleyhi ve selam Kulun Allah yolunda gece veya gündüz yürümesi dünya üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Buharde gelen rivayette. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve bilin ki cennet kılıçların gölgesindedir diyor. Buhari'de gelen rivayette. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve "Cihada denk bir amel var mı ey Allah'ın Resulü? Onu işleyelim." dediğinde "Ben böyle bir amel bilmiyorum demiştir. İmam Bukhari naklediyor. Evet. Şehitlerin rabları katındaki konukluğuna bakacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah katında şehitin altı özelliği vardır diyor. Kanı ilk aktığında kul hakkı, müstesna bütün günahları ne yapar? O kanla yıkanır. Cennetteki yerini o anda görür, kabir azabı diye hiçbir şey görmez, büyük korkudan güvende olur, imanla süslenir, hurilerle evlenir ve yakınından yetmiş kimseye ne yapar? Şefaat eder. Bu şehidin ilk anda kendisine verilen nimetlerdir. İbn-i Mace bunu sahih olarak naklediyor. Yine ve vesselam Şehit kıyamet günü kanı kan renginde olduğu halde kan kokusu da mis kokusu gibi olduğu halde mahşer yerine ne yapar? Gelir. Ve o şekilde mahşer yerinde hiç hesaba girmeden geçerler diyor. İmam Bukhari naklettiği hadiste. Yine kardeşlerim şehit on kere daha Allah yolunda öldürülmeyi temenni eder. Allah Resulü ve Vesselam Şehit, Allah katında görmüş olduğu ikramdan dolayı Rabbimiz ona sorar. Ne istersin? Dile benden, ne dilersen. Şehit de oradaki gördüğü izzet, ikramdan sonra Ya Rabbi bana tekrar can ver, bedenime beni iade et, tekrar senin uğruna savaşayım, tekrar parça parça olayım diye defalarca ne yapıyor? Bunu tekrarlıyor. Hatta Ayet-i kerimede Cabir'in kıssasını Rabbimiz kitabında ne yapıyor? Bizlere bildiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cabir'in oğlunu çağırıyor. Rabbim babanla konuştu diyor. Allah Azze ve Celle Cabir'e dile benden ne dilersen diyor. Cabir ya Rabbi tekrar beni bedenime iade et, tekrar senin uğruna savaşayım, parça parça olayım dediğinde Allah Azze ve Celle ben Tekrar ölen bir nefsi geri iade etmeyeceğim. Ezelde böyle ahdettim. İstersen senin durumunu geridekilerine bildireyim diyor. Siz şehitleri ölüler sanmayın diyor. Onlar sizin görmediğiniz yerden yedirilir, içirilir, rızıklanır diyor. Evet bu Cabir'in kıssasıdır. Şehit ölüm acısını hiç duymaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ölümlerden bahsederken ki diğer derslerden hatırlayacak olursanız bir facirin, bir kafirin, bir münafığın ölümünden bahsederken çöğür dikenini diyor. Şöyle alın. Hani her tarafı pıtıraklı bir diken. Şöyle boğazınızdan içeriğini sokun. Şöyle bir çevirin. Bütün damarları tutsun. Şöyle bir çekin diyor. Ne olur? Veyahut yaş bir yün çubuğunu şöyle diyor yuna vurduğunuzda nasıl kaldırırsanız her tarafı allaş bumuğu gibi savrulursa, kafirin ruhu da veyahut facirin ruhu da bedenden ne yapıyor? Öyle çıkıyor. Şehidinki bir cimcik deyin kendinizi. Bu kadar diyor. işte bu kadardır. Şehit ölüm acısını bir cimcik şeklinde duyar. Daha fazla duymaz diyor. Evet. Allah hepimizi şehitlerden eylesin. Allah yolunda infaksa çok çok önemlidir ki Rabbimiz kitabında, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'da sünnetinde bunun üzerinde hassasiyetten durmuş ve kim Allah yoluna bir hayır hasanatta bulunursa bir başağın verdiği daneler gibi ne yapıyor? Birden yedi yüze hatta daha misli ne yapılır? Sevap yazınız diyor. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Bilakis diri olarak Rabları katında rızıklandırılır. Alimran 170'te. Evet. Kim samimi bir şekilde Allah'tan şehadeti isterse kardeşlerim, yatağında bile ölse, o nedir? Şehittir diyor. Müslüm'deki gelen ifadede. Ve yine hadisin devamında kim diyor ömründe bir sefer kalbinde hassaten böyle temiz bir şekilde şehit olmayı arzulamazsa kalbinden geçirmese o ne üzerine ölür? Cahiliye üzerine ölür diyor. Evet. Allah malları ve canlarıyla cihal edenleri oturanlardan derece olarak üstün kılmıştır diyor Nisa 95'te. Yine Allah yolunda demin de dediğimiz gibi öldürülme boş dışında her şeye nedir kefildir. Eğer bir Müslümanın bir Müslümanla kul hakkı varsa şehit aynen diyor Ali ve vesselam bir elbisenin diyor hani duvara bir şey çakarsınız da bir şey asarsınız ya onun diyor ruhu cennetin kapısında öyle bir elbise gibi ne yapar? Asılı kalır. Ta ki onunla arasındaki hesap görülene kadar. Şeyde Borç kesinlikle ne yapmıyor? Verilmez. Evet. Allah Resulü'nün cihadın en üstünü veyahut insanların en üstünü kimdir diye sorulduğunda Allah yolunda calı, canı ve malıyla cihad eden insandır demiştir. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle Estağfurullah, kim evinden Allah ve Resulüne hicret için çıkardı yolda ölürse onun eclisi Allah'a düşer. Allah bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir, diyor. Nisa yüzde Yine Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın başı ve direği namaz, zirve noktası ise cihattır, demiştir. Tirmiz'in ikadesinde. <gülüyor> evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin seyahati ancak Allah yolunda cihad etmektir diyor. Evet. Yine Allah yolunda o ok katan kimse köle azat edenin sevabını alır diyor. Yine gazaya gideni birini donatan gazidir ardında bıraktığı ailesine bakan kimse de gazidir. Yani sen gidemiyorsan da giden birini tesiszatlandırıyorsan giydiriyorsan geride bıraktığı ailesine bakıyorsan sen de savaşa gidip de dönem Gazinin aldığı sevabı alırsın diyor ahisselati ve selam müslümün naklettiği ifadede. kardeşlerim cihad etmeden cihada niyet etmeden ölen kimse münafıklık şubelerinden bir şube üzerinden ölür diyor Alisseltı ve selam Faiz alır, öküzün kuyruğuna yapışır, ziraatten uğraşır, cihadı terk ederseniz Allah size öyle bir zillet verir ki dininize dönmeden kurtulamazsınız diyor. Bunu sünenlerin bütün alışveriş babında bulabilirsiniz. Şehitlerde beş kısımdır. Vebadan ölen, karın ağrısından ölen, suda boğularak ölen, çocuk doğururken ölen ve küçük altında kalarak ölen bunlar nedir? Ee, şehittir ve Allah yolunda mücadele yaparak ölen şehittir. Bu şekilde gelen birçok e, ifadeler vardır. E, hepsinin dereceleri Allah katında bellidir. Ama e, dinimizde şehidin çeşitleri bunlar denmiştir. En faziletli ise Allah yolunda malıyla, canıyla cihad eden ve öldürülendir. Kardeşlerim düşmanlara üstün gelmenin yolları vardır. Bunların birincisi iman ve salih ameldir. Allah müminlere düşmanlara karşı üstün geleceklerini vaat etmiştir. Bu dinleri üstün kılıp düşmanlarını elinde sonunda helak etmesiyle ne yapacak? gerçekleşecektir. Ve Rabbimiz müminlere yardım etmek bizim görevimiz diyor. Ve siz iman eder, salih amel isterseniz Allah sizin korkunuzu götürür, yeryüzünüz size ne yapar? Emin kılar diyor. Burada bizim önce şu iki amele dikkat etmemiz. Hem iman, imana zulüm bulaştırmayacağız ve Amel salih değil. Ameli salih olacağız. Anladınız mı? Yani amel salih değil. Hani amel salih kimdi geçen anlattım hatırlıyorsanız. Boşa yatıp pasmıyor. Fuarda bir salih var daha bile karbo şeyi getiriyordu. Böyle nurcularda çalışıyordu. Onlar biliyorsunuz geldim 30 30 40 40 gelir. Kitapı okumadan alır götürürler. Yardım olsun diye. Bu daha böyle şey çekiyor kolu. Lan Salih, ameli salih misin? Ameli salih misin? Hocam biz amele salihiz yani hep çekiyoruz. Diyor. Allah bizi ameli salihlerden eylesin. Amele salih olduğunu bir şey edemez. İkincisi, düşmana galip gelmenin, üstün gelmenin yolu Allah'ın dinine yardım etmekten geçer. Sözle, inançla, amelle, davetle. Bana ne demeyeceksin? Kim olursa olsun hakkını yapacağız. Gündeme hakkın istediği şekilde getireceğiz. Kendi uslubumuzla, kendi şeyimizden değil, hakkın razı olduğu şekilde hakkın davetini getireceğiz. Ve bu da Allah'ın dinine yardım etmekten olur. Bakın İbrahim aleyhisselam'dan bir kısa verelim. Genç mi? Genç. Tek mi? Tek. Tek. Kavmi karşıda hep şirk put tapan insanlar Nevruz günü gibi bir gün kutluyorlar geliyor putların hepsini kırıyor. Tek başına. Bir tanesini bırakıyor kafasına bir tane şey asıyor kızmıştır bunları kırmıştır diyor. Onlar diyor ki konuşmayan hareket etmeyen kızmayan bir şey e bu da zaten size ilah olamaz ki diyor. Aslında yaptığı hareketler ne yapıyor? Güzel bir davet yapıyor. Ve neticede İbrahim'e çok kızarak ateşe atıyorlar. Ateşe atmadan önce de İbrahim'in yine korkutuyorlar bakın. İbrahim aleyhisselam sizdir bunları diyor Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da bensin eş koştuklarından mı korkacağım? Saf ve temiz bir ifade var bakın. Ve sonra seçim diyor cehennem ateşi mi daha hayırlı dünya ateşi mi diyor yani ateşle korkutuyorlar oysa onlara o anda bile cehennem ateşini hatırlatıyor yani davet bu yönlü muhteşem olacak ve davetçinin ne gözünde ne bedeninde korkunun eseri olmayacak İbrahim Aleyhisselam bunu ne yapmıştır yapmıştır ve Allah'ın dini olmuştur üstün gelmiştir tek başına bile olsa davetini ne yapmış? Yapmış. Canıyla bile ödeme olsa bile bunu ne yapmış? Gündeme getirmiştir. Yine Allah'a tevekkül edip sebeplere yapışma. Eğer mümin, mümin iseniz Allah'a ne yapın? Tevekkül edin diyor. Orduyu düzenlerken sorumlu kimselerle istişare etme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akıllı, olgun Müslümanlarla her zaman ne yapmıştır? İstişare etmiş ve onlarla istişare etmeden hiçbir hareket yapmamıştır. Yine düşmana üstün gelme hallerinden birisi, en son size bir kıssı okuyacağımı geçen hafta söylemiştim. Düşmanla karşılaşınca sebat etmek, inşallah birazdan onu okuyacağım size. Yine cesaret ve kahramanlık, Biliyorsunuz kardeşlerim cihat ölümü ne çabuklaştırır ne de erteler. Çünkü ölüm Allah'ın takdir ettiği ne zamansa o zaman sana gelip ne yapacak? Kavuşacak. İster sağlam kalede ol, ister evinde ol. Cihat senin ölümünü hiçbir zaman öne ne yapmayacak? Almayacak. Öyleyse sen böyle bir amel yaparken korkak davranma tabanları yağlama. Öyle bir yere gittiğinde ölüm korkusu senin bedenini ne yapmasın? Sarmasın. Çünkü bunu yaptığın zaman birçok insanın kalbine ok gibi o ne yapacak? Girecek ve Müslümanların direncini kırarak kaçmalarına sebep olacaktır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine dua ve çokça zikir Valibiyette rol oynayan en kuvvetli etkenlerden birisi budur. Bir sefer çok şehit verdik ve hezimetle neredeyse bitiyordu. Bu savaşta Müslümanlar kafirlerden ilk defa neydi? Çok, çok üstündü, kalabalıklardı ve onları ezeliz dediler, en çok şehidi verdiler. Diğerlerinde ise hep azlardı, hep Allah'ın yardımını istiyorlardı. Allah'a çok ne yapıyorlardı, zikrediyorlardı. Allah kendisine razı olsun. Ömer'in Halit bin Velid'i, Allah ikisinden de razı olsun. Emirlikten alma sebebini biliyor musunuz? Evet, savaşlaydı. Evet. Halit'in girdiği ordu yenilgi görmez diyorlardı. Abi. Baktı ki Ömer insanlar e, Halite güveniyor, Allah'a güvenmeyi ne yapıyor? Bırakıyor. Halit yatağında ölmüştür o kadar savaşa katıldığı halde hatta ölümünde Ömer evine geldiğinde annesi anası Emir el müminni tanımayıp ona beddualar etmiştir. Emirlikten aldı da koca gibi evinde öldü diye Ömer'e lanet etmiştir. Ömer ise kendi kulağıyla duyup bir şey dememiştir. Tanımamıştır. Evet. Allah onlara rahmet etsin. Yine üstün gelmenin zafere ee, neden olan sebeplerden birisi Allah'a ve Resulüne itaattan geçer kardeşlerim. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'tan korkarsa Allah onlara muhakkak ne yapar? Takva verir ve başarıyı kazandırır diyor Nur 52'de. Yine birlik olma ayrılığa düşmeme. Rabbimiz Subhanahu ve Teala aranızda çekişip ayrılığa düşmeyin yoksa zafa uğrar gücünüz ne yapar? Evet, maalesef Müslümanların sağlayamadığı noktalardan bir tanesi. Sabır ve metanet, sabır da üç kısımdır, Allah'a itaatte sabır, Allah'ın takdir ettiği eleme sabır, haramlardan uzak durmaya nedir? Sabır. Bunlar da hakikaten önemlidir. Düşünün harbe gitmiş, kadından uzak, birçok şeyden uzak, insan harama ne yapabiliyor? uzanabiliyor? Yani Allah'ın emrettiğine e, sabır, yani yeri geldiğinde hakikaten e, insana e, kazandıran nedir çok çok e, fazileti vardır. E, savaş bablarında en çok belki duyduğumuz kıssalardan bir tanesi, sahabenin birisi diyor ki ben diyor birinin diyor kendimi hami aldım. O nereye girerse ben de peşinden giriyordum. O kadar kahramanca savaşıyordu ki diyor, en son diyor yaralarına dayanamayarak ne yaptı? İntihar etti diyor. Bir rivayette elini kesti, damarlarını, bir rivayette kılıcını koydu ve üzerine abandı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o şehittir, cennettedir diyenlere o cehennemdedir diyor. Çünkü o son anda ne yaptı? İntihar etti diyor. Allah bizi sabreden ve şükredenlerden eylesin kardeşlerim. İhlaslı olmak. İhlaslı olan birisinde cihat anlayışının olmaması düşünülemez zaten kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihada çağırırken şöyle ifade kullanmıştır. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun demiştir. Müslüm'de gelen ifadede. Komutana itaat etmek helaka ve hezimete azap inmesine karşı kurtarıcı etkenlere sığınmak tevbe ve istifarda bulunmak Allah'tan korkmak bunlar nedir? düşmana galip getirilen sebeplerden bir tanesidir kardeşlerim kafirler oturmuşlar ölçmüşler biçmişler ve demişler ki biz bu müslümanlara ne yaparız? Ne yaparız da bunları cihattan alıkoyarız? Ne kadar dinlerini bozmaya çalıştılarsa bir türlü cihattan bunlar alıkoyamamışlar. Bir alim çıkmış cihat demiş yine kafirlerin tepesine müslümanlar her zaman çıkmışlar. Oturmuşlar. Demişler ki biz bunların dinlerindeki anlayışlarını bozalım. Ne yapalım? Kur'an'dan bozsak hemen ayetin yanlışlığını başka bir hafız şubu çıkarır. Ne yapalım? Bunlar en çok neye değer veriyor Kur'an'dan sonra? Peygamber'e, peygamberin sözlerine. Ne yapalım? Bir senet uyduralım. Peygamber'in ağzından hadis diye bir hadis silsilesi geçirelim ve bunlara bol bol bunu empoze edelim de bu cihat belasından kurtulalım. Bir hadis uydurmuşlar. güzelce de senetlerini de dizmişler ve en çok böyle tanınan ravileri seçmişler. İşte Allah Resulü dedik ki falan dedi ki dedi ki artık büyük cihat bitti. Büyük cihattan küçük cihada gidiyor sahabe sormuş ey Allah'ın Resulü büyük cihat ne? nefisten cihat çünkü biliyorsunuz Kur'an'da Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizi iki büyük düşmanla uyarır. Birisi şeytan birisi de nefistir bunlar bu hadisi uydurarak ravileri de koyarak güzel de bir senet getirerek ve bütün insanlara bunu da empoze ederek ne yapmışlar? cihat duygusunu Müslümanlarda öldürmüşler. Şimdi Müslüman diyor ki, ya diyor ben daha şeytanımla baş edemedim ki? Nefsimi ıslah edemedim ki Allah yoluna cihat edeyim diyerek ne yapmıştır? Cihat duygusunu Müslümanlarda öldürmeyi başarmışlardır. Bu hadis kesinlikten uydurmadır. Sahih diye hiçbir varyantı yoktur. Ama ne hikmetse bütün ee, alim dediğimiz insanlar aynen neyle hükmedersin? Allah'ın kitabıyla. Bulamadın. Ula din tamamlanmış. Bulunmayan bir şey mi var? Eksik bir şey mi kalmış? Peygamberin sünnetiyle. Onda da bulamadın. Yani. Sahabenin ile. Onda da olmadı. Kendim, Kendim re'ye derim. Çok güzel. <gülüyor> aynen böyle meşhur ettikleri gibi munkat olan bir rivayeti bu hadisi de yayarak ne yapmışlardır? cihada gölge düşürmeye çalışmışlardır. Kardeşlerim size bir cihat kitabında yani bizim kaynaklarımızda gelen bir ifadeyi okuyarak sohbeti bitirmek istiyorum. Ebu Said Ali bin e, Muhares Selmi'nin cihat kitabında Rafi bin Abdullah'tan naklettiği Said bin Haris'in olayını aktarıyorum. Allah ondan razı olsun. Amin. Belki duymuşsunuzdur. Band tiyatrolarında falan bu var. Rafi şöyle diyor. Hişam bin Yahya el-Kenani bana şöyle dedi. Gözümle gördüğüm, kendim şahit olduğum bir olayı sizlere anlatacağım. Allah onunla bana fayda verdi. Umarım bana fayda verdiği gibi siz Müslümanlara da fayda verir. Evet. 83 senesinde Rum topraklarında savaşıyorduk. Başımızda Müslüm bin Abdülmelik ve Abdullah bin Velid bin Abdülmelik vardı. Bu savaş Allahu Teala'nın Tuwane'yi fethettiği savaştır. Basra ehli ile Cezire ehli bir yerde buluşmuştuk. Hizmetleri, nöbetleri, yiyecek getirmeyi, hayvanları otlatmayı sırayla yapıyorduk. Bizimle beraber Sait bin Haris denilen bir adam vardı. Gündüzleri oruç tutar, geceleri namaz kılar. Ve ayakta çalışırdık ama o hiç bırakmazdı ve dinlenmezdi. Sadece genel işlerden ibadetini engelleyenlere izin verir, öbürünün dışında tamamen zikirle ibadetle geçirirdi. Her gün ve gecede onu bu çalışma üzerinde buldum. Namaz vakti olmasaydı, yolda gidiyor olsaydık yine Allah'ın zikrinden ve Kur'an okumaktan geri kalmıyor. Bir gün Rum kalelerinden birini kuşattığımızda onunla bana bir nöbet geldi. Nöbetteyken bu nöbet bana biraz ağır geliyordu. Said bin Harisi o gece öyle ibadet ederken gördüm ki onun yaptığı ibadetten kendi nefsimi küçümsedim. Ve ona dedim ki, biraz keserek gideyim. Sen git biraz dinle, nefsine zulmediyorsun dedim. Sen işini ben yaparım dedim o gitti ve çadırda uyumaya başladı diyor çadırdan bir ses geldi diyor ben diyor acaba müşriklerden birisi sessizce çadırlara sızdı da onun başına bir iş mi geldi diye hemen yanına gittim diyor baktım ki diyor çadırda yalnız bir gülüyor elini uzatıyor ağlıyor böyle garip garip hareketler yapıyordu diyor Sonra ben ona şöyle dürttüm diyor. Deli gibi hareketler etti. Ne olduğunu anlamadı. Tekbirler getirdi. Ben hemen kafasını tuttum. Göğsüme yasladım. Sonra sakinleşti diyor. Sonra ben ona dedim ki ey kardeşim sana ne oldu? Ne gördün dedi diyor. Ben de hayırdan başka bir şey görmedim. Uykunda konuşuyordun. Gördüklerini bana da anlat dedi diyor dedim diyor o da ey Ebu Velid beni affet ben bunu anlatmak istemiyorum dedi diyor ben Allah için bunu anlat dedim diyor o da dedi ki diyor eğer bunu hiç kimseye anlatmazsan yani ben sağ ancak bu şarttan sana anlatırım dedi diyor ben de buyur anlat umulur ki Allah bana bununla fayda verir dedim diyor anlatmaya başladı diyor. Ben rüyamda kıyametin koptuğunu gördüm. Herkes kabirden çıkıyordu. Aleykümselamünaleyküm. Herkes yerinde duruyor, gözlerini açmış, Rabb'ının emrini bekliyordu. Ben bu durumdayken iki adam bana geldi. Onlar gibi güzel bir kimseyi görmedim. Bana selam verdiler. Selamımı aldılar. Sonra sana müjde, günahların affedildi dediler diyor. Çalışmalarıma teşekkür edildi, duaların kabul edildi dendi ve gel sana Allah'ın mükafatlarını gösterelim, gel sana Allah'ın verdiği nimetleri gösterelim diyerek mahşerdeki insanların içinden beni dışarı çıkardılar. Biz oradayken bizim dünyadaki atlarımıza benzeyen atlara bindik ama o atlar öyle hızlıydı ki şimşekten daha hızlı hareket ediyorlardı. Ve bizi rüzgar gibi alıp bir yere getirdiler. Öyle bir yere getirdiler ki bunun ön tarafı gümüş arkası parlayan bir nurdu. Kapıya gelince açılmasını istemeden açıldı. Özelliklerini kimsenin sayamayacağı kadar güzel bir yerdi. Ve hiçbir beşerin hayaline bile gelmeyecek kadar güzel yıldızlar gibi kadın ve erkek hizmetçiler vardı. Sıralanmış inciler gibiydi Tur suresindeki ayetteki gibi. Bizleri görünce onlar güzel nameler söylemeye başladılar ve hepsi de bu Allah'ın velisi, bu Allah'ın velisi, bu Allah'ın velisi dediler diyor. Ve yürüdük, altından tahtlar olan bir mescide geldik. Mücevherlerle süslüydü ve bu tahtın yanında cariyeler vardı. Allah'ın mahluklarından hiçbirisi onunla vasıflanamaz. Ortalarında bir tane vardı ki, Diğerlerinden güzellik, boy, kemal olma yönden çok üstündü. Dediler ki işte burası senin evin, bu da eşlerinden bir tanesi. Evet, sonra orada tahta oturana kadar beni onlar kucakladılar. Ortadaki cariyenin yanına oturttular. Bu senin hanımın başka hanımların da var dediler. Ben onunla, o da benimle konuştu. Kadına sordum. Neredeyim? Meva cennetindesin. Sen kimsin? Ben senin ebedi hanımınım. Diğerleri nerede? Diğer köşklerinde dedi. Bugün ben senin yanında kalacağım dedim. O elimi ona uzattım. Elimi yumuşakça geri itti. Bugün olmaz. Sen dünyaya döneceksin dedi. Ben dönmek istemiyorum dedim. Gitmen lazım. Üç gün kalacaksın dedi. Üçüncü gece inşallah yanımızda iftar edersin dedi. Ben bu gece bu gece dedim. Bu hükmeninmiş, hükmolunmuş bir olaydır dedi. İşte rüyasında böyle kafayı sallayıp deli gibi olduğu esna bu geri gelmeyeceğim. Yani oraya dönmeyeceğim dediği olay. Daha sonra uyanıyor ve Hişam diyor ki ona ey kardeş Allah'a şükret senin amelinin sevabı sana gösterilmiş dedim. Ebu Velid diyor ki bunu kimse gördü mü? Hayır görmedi. Allah için diyor bunu ben sağ olduğu müddetçe kimseye söylemem. Evet kardeşler bu Müslüman o gün güzelce yıkanıyor oruç tutuyor harp meydanına öyle bir giriyor ki akşama kadar kahramanca savaşıyor. Ölmüyor. Ertesi günü aynı harekette yine davranıyor. Bunun bu hareketi bütün Müslümanlara örnek oluyor tabi. Çünkü çok kahramanca savaşıyor. O günde ölmüyor. Üçüncü günü olunca tam güneş batacağı sırada bir ok gelip gırtlağına yapışıyor ve şehit oluyor. Ve son sözü bize verdiği sözü yerine getiren Allah'a hamd olsun diyor. Evet. Daha sonra arkadaşı Ebu Velid insanları topluyor ve kardeşinin gördüğü rüyayı onlara anlatıyor. Kale onun o şeyle, bereketiyle düşmeyen kale, o gün düşüyor. Evet, Allah onlardan razı olsun. Bunun gibi kıssalar çok kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala o hayrı yaşayan, o duyguları yaşayan sabrı kullardan önesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuğbileyim. Velhamdülillah. <gülüyor>